Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Semavi hayranlığın esrarını taşıyan Hazreti İdris Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmeyen ancak kendisine suhuf gönderilen Şit Aleyhisselam'ın torunlarındandır. İlk defa insanlık tarihinde dikiş dikme yani terzilik İdris Aleyhisselam'la başlamıştır. Babil taraflarında doğduğu rivayet edilir. Hazreti Adem'in 6. kuşaktan torunudur. Kur'an-ı Kerim'de kendisine ait 4 ayet vardır. Bunlar Sure-i Meryem'in 56 ve 57, Enbiya Suresinin 85 ve 86. ayetleridir. İdris aleyhisselam, peygamberlik gelmeden evvel ibadetle meşgul olurdu. Salih kimselerle beraber bulunur, Geçimini el emeğiyle bizzat temin ederdi. Bulunduğu toplum, kabil soyundan bir cemaatti. Maddeten ve manen çok bozulmuştu. Şit aleyhisselamın gösterdiği yoldan ayrılmışlar, kulluk vazifesini terk etmişlerdi. Her türlü haram ve kötülüğü helal sayarak işliyorlardı. Hak yolundan ayrılan bu kavme Cenab-ı Hak, İdris aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. Kendisine 30 sayfe nazil oldu. Allah'ın emir ve yasakları bildirildi. İdris aleyhisselam bu ilahi emir ve yasakları cemaatine tebliğ etti. Melekler İdris aleyhisselamı cemaatler halinde ziyarete gelirler, onunla görüşüp sohbet ederlerdi. Kendisinin tahminen bin kişi kadar mümin cemaati vardı. İdris aleyhisselam kavmine hikmetli sözlerle nasihatlerde bulunurdu. Bunlardan bazıları şunlardır. Akıllı kimsenin mertebesi yükseldikçe tevazu artar. Akıllı kimse başkasının ayıbına bakmaz. Kişinin ayıbını yüzüne vurmaz. Malı çoğaldıkça mağrur olup ahlakını bozmaz. Nefsini temiz tutmayanın akıllı yok demektir. Ahiretle dünya sevgisi asla bir arada bulunmaz. Dua ettiğiniz zaman niyetiniz halis olsun. Kendisi ömrünün sonuna doğru semaya refedilmiştir. Bu husus Meryem Suresinin 57. ayetinde şöyle ifade edilidir: "Biz onu yüksek bir mekana kaldırdık. Bu yüce mekandan maksat Allah Teala'ya yakın bir mertebeye veya cennete veya dördüncü kat semaya kaldırılmasıdır." Nitekim Muhari ve Müslim'de şu şekilde bir hadis-i şerif vardır. Ben Miraç'ta dördüncü kat semaya vardığında İdris peygamberle karşılaştım. Cibril bana bu gördüğün İdris'tir, ona selam ver dedi. Ben de ona selam verdim, o da benim selamıma cevap verdi. Sonra bana merhaba salih kardeş, salih peygamber dedi. Bazı alimler İdris Aleyhisselam'ın halen semada hayatta olduğunu söylemektedirler. İdris Aleyhisselam'ın sıdkı, doğruluğu ve fazileti Meryem Suresi'nin 56. ayeti kerimesinde mealen şu şekilde anlatılmaktadır. Kitapta İdrisi de zikret. Çünkü o çok sadık bir peygamberdi. Enbiya Suresi'nin 85 ve 86. ayeti kerimelerinde ise şöyle buyrulur. Ey Habibim İsmail, İdris ve Zülkifl hakkında anlattığımızı da hatırla. Onların her biri sabredenlerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Doğrusu onlar salih kimselerdendi. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler için geçen bu salihlerden ifadesi, o peygamberlerin faziletini izah sadedindedir. Hz. Mevlana Kuddisesi Ruh, Hazreti İdris aleyhisselamla Hz. İsa aleyhisselamın hallerini şöyle ifadelendirir. İdris aleyhisselam ve İsa aleyhisselam fevkalade riyazat ve mücahede ile melekler gibi oldular. Neredeyse yemez içmez hale geldiler. Adeta meleklerle hem cins olduklarından semaya kaldırıldılar. Harut ve Marut isimli melekler de ten cinsinde olduklarından semadan yere indirildiler. Hz. Mevlana bu misallerle Hz. İdris ve Hazreti İsa'nın riyazat ve mücahede ile letafet peydah ettiklerinden melekler gibi semaya yükseldiklerini, Harut ve marutunsa nefsaniyetin kesafetine büründükleri için melek oldukları halde yeryüzüne indirildiğini ifade eder. Ayrıca Hz. İdris ve Hz. Mesih'in sabır, şükür ve riyazatla ruhlarının büyük bir olgunluk kazanıp kemale ermesi neticesinde, letafete bürünüp melekler gibi semaya ref olması, kulun da nefs tezkiyesi ve kalp tasfiyesiyle yüce makamlara vasıl olacağını gösteren bir misaldir. Nasıl ki manevi tekamülün uç noktaları peygamberlerse, maddi tekamülün zirveleri de peygamberlerdir. Hz. Adem aleyhisselam ziraatte, Hazreti İdris aleyhisselamsa terzilik, fizik ve kimya bilgilerinde insanlığa önce olmuşlardır. Ayrıca insanlıkla beraber başlayan yazı, Hazreti İdris zamanında bir hayli gelişmiştir. Velhasıl Hazreti İdris kendisine suhuf indirilen bir peygamberdir. Sıtkı doğruluğu ve faziletiyle Kur'an-ı Kerim'de methedilmiştir. Terzilerin peyridir. Yüce bir mekana yükseltilmiştir. Sabırda abideleşenlerdendir, salihlerdendir ve rahmeti ilahiyeye mazhar olmuştur. Aleyhisselam.